Bugün nasılsın? <gülüyor> İç güveysinden halliceyiz birader. Çok şükür. Sen nasılsın? Hamdolsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Ama canım biraz sıkkın birader. Hayırdır efendim? Ah Geçen gün gittim. Benim büyük oğlanı cep telefoncudan ikinci el bir cep telefonu aldım. Aa iyi etmişsin. Bizim oğlan da istiyor bir cep telefonu. Ona da ikinci el olmazsa bile... ...şöyle sekizinci el hesaplısından bir telefon alayım diyorum. Alma birader al. ...git, adam gibi sıfır kullanılmamış bir telefon al. Benim başıma gelen senin başına gelmesin. Ne oldu ki birader? Efendim, gittim esnafın birinden ikinci el bir cep telefonu al. Alırken de sordum temiz mi, bir kusuru var mı diye. Cep telefoncu tertemiz telefon. Bir şikayetin olursa getir dedi. Olan telefon kartını taktı, telefonu çalıştırdı. Telefonun ekranı bozuk çıkmasın mı? bak sen şu işe. Birisiyle konuşuyor, birden bire telefon kapanıyor. Tuşlarının da teki çalışmıyor. Götürdüm tekrar cep telefoncuya. Telefon bozuk, şu kusurları var dedim. Ee, yenisini mi verdi cep telefoncu? Hayır, yenisini vermedi. Akıl verdi birader. Bu kullanılmış telefon o kadar kusur, kadı kızında da olur. İstersen şu kadar üste ver, yeni bir telefon vereyim dedi. Cık, cık, cık, terbiyesiz. ...olmaz olsun böyle esnaflık dedim, kapıyı çektim çıktım. Ama hacivat bütün esnaflar böyle değil ki birader. Sen yamuğuna denk gelmişsin. Ah efendim, ah doğru dedim. Bütün esnaflar böyle değil. Yoksa kul hakkından korkan, fakir öğrenciye yardım eden esnaflarımız da var. E olmaz mı birader, bir sürü. Zaten bizde esnaflık ahilik geleneğinden gelir Karagözüm. Ağzın bal yesin. Ne güzel söyledin hacı bak. Ahilik geleneğinden usta çırağına el verir. Peştemalı kuşandırır. Bizim esnafımız eğer kendi siftah etmiş... ...yanındaki esnaf arkadaşı siftah etmemişse... ...kapısına gelen müşteriyi siftah etmemiş... ...esnafa yönlendirir. Yalan, dolan, dalavere olmaz bizim esnafımızda. Olmaz efendim, olmaz. Bak Hacıva, benim babam... ...rahmetli babam çok kalender bir esnaftı. Onun bana verdiği nasihatlar var. İstersen onları sana da söyleyeyim. Söyle birader, söyle. Babam belki... Eğer müşteri yürüyen banknot olarak görüyorsan senden esnaf olmaz. Doğru demiş efendim. Doğru demiş. Eğer malını satarken Valla ekmek musaf çarpsın ki gibi yeminleri her cümlenin başına konduruyorsan senden esnaf olmaz. Bravo babana. Eğer müşteriye hiç rakibim yok ya da hiçbir sattığım mal geri gelmedi. Veya ben esnaflık yapmam dost kazanmaya çalışırım gibi cümlelerle hava atıyorsan senden esnaf olmaz. Olmaz kara gözüm olmaz. Eğer patron sensen ve bir dilenci dükkanın kapısına geldiğinde dilenciye patron yok diyorsan senden esnaf olmaz. Yalan söylüyor bir defa kara gözüm. Eğer müşterin dükkanına geldiğinde çırağına hemen bize en iyisinden iki çay söyle gibi babacan takılan cümleler kuruyorsan... ...çıraklarına, çalışanlarına en ucuz yerden yemek yediriyorsan senden esnaf olmaz. Hay ne güzel söyledin Karagöz'üm mesela. Bazı Kayserili esnaflar çıraklarına kendi evlerine alması için erzak filan aldırmaya göndermezmiş. Belki çırağın evinde yoktur. Canı çeker diye düşünürmüş. Gider evine erzağını kendi alırmış. Maşallah Kayserili esnaflara. Umarım böyle esnaflar her zaman çok olur Hacı Batır. İnşallah efendim, inşallah. Evet. Bugünlük programımız burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse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 gülelti <gülüyor> yapmayız <My> stüdyodayız <gülüyor> <gülüyor>